Seviyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba nasılsınız? Günaydın. Sen nasılsın? İyiyim, gayet i̇yi, gayet Ankara'daki. Parti merkezlerini ziyaret etmen de He, evet. Daha da iyi hissetmene yol açmıştır kendini herhalde. <gülüyor> Kesinlikle. Yok hakikaten. Bunu herkesin aslında yaşaması lazım evet, herhalde. Evet. Türkiye'de siyaseti anlamak için. Birazcık da buna sıradan vatandaş kimliğiyle yapmak güzel bir şey. Bir gazeteci olarak, hayatı biri olarak oraya gittiğiniz zaman bir, e, ne diyeyim, bir makamla veya bir isimle gittiğiniz zaman farklı bir şey tabii. Gördüğünüz karşılaştığınız tavırdan tutun belki yani gözlem yapma şansınız bile fazla olmayabilir psikolojik olarak siz farklı bir havada olabilirsiniz ama biraz hayalet gibi böyle gitmek aslında enteresan oluyor o zaman çünkü gerçek halini gözlemleyebiliyorsunuz evet bu arada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda sınavı da geçmiş olabileceğini söylüyorsun öyle mi? Bu enteresan bir şey tabii yani bu bir tesadüf olabilir ama bir yandan Türkiye'de bazı gazeteciler para kazanamadıkları için başka bir işte çalışmam gerekiyor benim de hayatımı devam ettirmek için. Gerekiyordu diyelim artık sonuna geldim çünkü o işin. Bir Avrupa Birliği projesiydi ve onun son ucunda son noktasında işte bir oluşan bir sivil toplum hareketinin diyelim oluşturulan. Bu da ayrı bir konu tabii. Avrupa Birliği'nin desteğiyle oluşturulan hani hareketlendirilen hareketlendirilmeye çalışılan bir sivil toplum var Türkiye'de. Olmasına çalışılıyor ve orada da işte bazen hani maya tutuyor bazen tutmuyor. Bizler de demek ki bu sefer yeni anayasa ile ilgili çalışıyorduk. yeni anayasaya sivil toplumun katılımı çok basit bir konu aslında yani çok olması gereken bir konu. Yeni Anayasa'nın yapımının sürecinde sivil toplum örgütleri çok aktif olarak yer almalılar. Mekanizmalar oluşturulmalı ve e, her görüşten, her kesimden sivil toplum örgütü bu işin içinde yer almalı gibi bir e, konu üstündeydik. E, ve e, bunun sonucunda işte parti ziyaretle en son halkası olarak parti ziyaretleri gerçekleşti. Şimdi şöyle bir şey var. E, hakikaten e, bir e, sıradan e, vatandaş diyelim veya işte bir e, böyle bir e, tabandan gelen sivil toplum hareketi diyelim sonuçta tamam mı? Avrupa Birliği destekli bir proje'nin hareketlendirilmesiyle de olsa tabanda bir talep var bu konuyla ilgili ve insanlar çok ilgi gösterdiler sivil toplum örgütleri hakikaten e, ve e, bu e, çalışmanın sonucunda yani hakikaten kapısını çaldığımızda partilerin en ilgi gösteren açıkçası CHP oldu. Yani herhangi bir şekilde bir tanıdıklık, tanışıklık e, vesaire böyle bir e, torkil diyelim olmadan bir ekranları verdiler. E, hemen işte şey yapıldığı zaman ayrıldı. Umut Oran işte görüştü. Zaten o sinip toplumdan sorumlu. Orada ...genel başkan yardımcısı olarak... ...bu bir şeye tekabül ediyor mu... ...o ayrı konu... Evet, ...ama önemli tabi bu da... <gülüyor> ...evet ama en azından bir de Cumhurbaşkanlığı mesela... ...aynı şekilde davrandı... ...şimdi mesela Cumhurbaşkanlığı ile olmasa bile... Işte ...Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ile görüşmek konusu ...bir de mesela aynı tavrı sergileyen... ...o oldu... ...o makam oldu... ...o enteresan bir şey... Ee, ve aslında, e, yani biz diyelim ki sivil toplum hareketisiniz ve e, partilere bir çağrıda bulunmak istiyorsunuz. Neler yaşarsınız, biz aslında başımızdan geçenler, onlar da e, ve e, artık çalışmanızı işte sunduğunuzda işte gösterdiğiniz falan e, gördüğünüz ilgi, size zaman ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu, bunlar gerçekten önemli şeyler. Çünkü o kapıdan partilerin kapısından aslında sıradan vatandaşların geçebiliyor olması lazım. Bu bir önemli kriter. Ve en e, kale gibi olan hiçbir şekilde düşmeyen <gülüyor> yer AK Parti oldu. Ben artık şeyimi aldım yani bu arada. E, Ağzımın payını aldım. AKP dediğim için <gülüyor> birkaç defa. Ha AK Parti demen gerektiğiniz. şekilde azarlandım. Öyle bir parti yok bende. AK Parti demek gerekiyor. Hı hı. Ama dediğim gibi ya AK, AK Parti'nin de yani AKP'nin de içinde elbette çok kıymetli insanlar var ve ben o hani değişim ilmesinin hala canlı tutulmaya çalışıldığını, öyle bir ekip olduğunu, çok da başarılı da bürokratlar olduğunu AKP tarafından iş başına getirilen vesaire bunları takdir ediyorum. Ama şöyle bir şey var, AKP'de çok ciddi bir sorun var. Hakikaten parti genel merkezinin kendisinden tutun. Bütün yani Ankara'da bir e, hani o AKP külliyatına yaklaşmaya çalıştığınız zaman o kadar aciz kalıyorsunuz ki o gücün karşısında o kadar yoksunuz ki. Öyle mi? Bir monoblok gövde karşılıyor yani. Hiçbir şey yapmaya, yani monoblok demek çok zor. Tabii AKP çok parçalı bir bütün. İçinde çok farklı kutuplar var. Farklı insanlar var. Farklı söylemler var. Sonunda bir AKP milletvekiliyle de görüştük mesela. Hmm. Galip Ensaleoğlu ile çiçeği burnunda bir milletvekili olarak. Fakat ama o bir tanıdıklık vasıtasıyla oldu. Tamamen kendi giriş ile oldu mesela. Bu, bu bu şekilde olmaması gerek. Artık bir tanıdıkla İş hallediyor olmamalısınız Türkiye'de. Peki bir şey soracağım. Mesela bu hemen aklıma geldi çok ıı, anlamlı bir soru mu? onu da bilmiyorum ama ıı, genç sivillerden ıı, olup da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili seçilen 27 yaşında bir ıı, milletvekili vardı. Mesela onunla... ...buluşma ilginç olabilirdi... ...olamadı mı acaba? Hala olabilir mesela o bizim mesela aklımıza gelen bir şey değildi... ...olabilir niye olmasın çünkü... Bunu e, siviller, e, siviller, Sivil Sesler Festivali olduğuna göre... ...yani evet. genç siviller gibi son derece... Evet, tabii, tabii. E, ...renkli de... ve önemli bir yerden gelen birisinin... ...Cumhuriyet Halk Partisi... E, ve Kalkınma Hı. Partisi içinde olması... ...önemli tabii milletvekili olması... Ya e, elbette ki önemli, tabii ki önemli. Ve e, zaten mesela ben e, bu, işte bu proje proje çalıştığı için sivil toplum genelde kaynaklar üzerinden vesaire. E, pro, bu proje bitti mesela ama yani ben bunların e, bitmesine inanmıyorum. Çünkü insanlar belli bir yola çıktılar, bir şeye inandılar. E, ve işte sivil toplumda... E, Çeşitli platformlar oluş bu sivil anayasa konusuyla Yunan anayasa konusuyla uğraşanlar var. Ama hemen hemen hepsi içeriye giriyor. İçerik tartışmasına giriyor. Şu veya bu şekilde. Ee, burada mesela hani bizim yapmaya çalıştığımız e, tamamen e, katılım mekanizmalarını tartışmaktı. Katılımı tartışmaktı. Bunun içinde nasıl sivil toplum olabilir bunu tartışmaktı. Ve işte 300 kadar örgüt mesela çalıştığı. E, örgüte ulaşabildik. Çünkü Türkiye'de 80 bin tane aktif sivil toplum örgütü olduğu söyleniyor. Bunun yüzde zaten bir araya gelse Türkiye sallanır. Ama işte yüzde 0.1 bile bir araya gelmekte zorlanıyor. Her şey var. Hep diğer takım basın açıklamaları yapılıyor. İşte 649 örgüt var sanırım. Bir sihirli rakam var öyle. Sürekli o sayıda örgüt açıklama yapıyor falan. Ya şimdi orada mesela farklı bir dinamik olduğu için, farklı bir insanları birleştiren, örgütleri birleştiren bir heyecan olduğu, heves olduğu için onu orada yapabiliyorsunuz. Fakat Türkiye genelinden çok farklı alanlardan çalışan örgütleri bir araya getirmeye çalıştığımız zaman işte orada durum zor. Çünkü e, o kadar e, ya mecliste gördüğümüz aslında uzlaşmazlık bölüm, herkesin birbirinin kuyunu karşısunu kazması hali veyahut hatta işte zıtlaşma hali şeyde de var sivil toplumda hat safada bizim yaptığımız çalışmada ciddi şekilde bazen e, krizler çıktı tamamen e, örgütlerinin kendi arasındaki kutuplaşmalar izn mesela muhafazakar örgütlerle e, LGBTT örgütleri eşcinsellerin travestilerin mesela örgütlendiği e, şeyler dernetler onların arasında e, bir ortak metin konu çıkarma konusunda ciddi tartışmalar oldu. Cinsel yönelim, cinsel kimlik gibi konular gündeme geldiğinde. Mesela bunlar çok ciddi tansiyon yaratıyor. Evet. Ee, burada her ne görüşten olursa olsun ortaklaşmak desek de bu ortaklaşmayı yaratmak çok zor oluyor. Mesela bir toplantıda bir, birisi Kürtçe konuşunca ki muhakkak oluyor artık her sivil toplum toplantısında neredeyse yaşanan bir durum bu bir başkası da çıkıp lazıye konuşmaya başlıyor ve anında evet. bir gerginlik ortamı vesaire gibi. Onun için hakikaten o birlikteliği sağlamak çok zor ve en sonunda oluşan ekip çok enteresan aslında partilere giden bir yanda mazlum der, bir yanda işte kader, bir yanda işte şey Kürdi der, bir yanda Ta tamamen şeyden mesela İzmir'den bir örgüt, işte şeyden, İstanbul'dan bir örgüt, Van'dan her, her taraftan karışık çevre konusunda çalışan diyelim işte e engellilerden mesela engelliler al alanında çalışan. Ki bu örgütler mesela çevreyle engelliler mesela çok bir araya gelmiyorlar. Birbirlerinin konularını bilmiyorlar. Duyarlı da değiller çok fazla e bazen. Yani her zaman yenileleme yapmak istemiyorum. Herkes kendi kulvarında, kendi dünyasında yaşayıp gidiyor. Ve işte dediğim gibi o birlikteliği sağlamakta çok zor oluyor. Neyse işte bunu bir kere sağladıktan sonra da diyelim ya da göreceli olarak sağladıktan sonra o parti ziyaretlerinde yani o sivil toplumun aslında çaresizliğini görüyor insan. O işte muhalefet diyebileceğimiz parti, diğer meclisteki partilere ulaşabiliyorsunuz. İşte BDP'ye gittiğinizde işte biraz... Hakikaten sıcak aile ortamı tarzı bir zaten genel merkezi var şeyin bir apartman tam bir apartman yani hani bir ailenin aile derken yani geniş ailenin yaşadığı her katında bir apartman şeyi gibi bloğu gibi BDP'nin Ankara'daki genel merkezi. Viyaviyas dediğim gibi evinizin oturma odası halinde birazcık da görüntüsüz. Evet. Orada mesela, O da iyi, evet. iyiymiş. Evet. Orada çok mesela şeyle, kabulle karşılanıyor tabii sivil top, toplum örgütü olarak gittiğinizde ve çok güzel söylemler duyuyorsunuz. Ama orada da tabii bir şey nereye gidecek, hayır bu ne, bu mesela nasıl, ne yapılabilir konusunda bir tıkanma oluyor ister istemez. Çünkü nereye gitseniz bir kere gün, güncel gelişmeler konuşuluyor, işte kriz ortamı konuşuluyor vesaire... Her zaman aslında sivil toplumun gerçek dertleri yani sivil toplumun yastığı aslında toplumun gerçek dertleri arka planda kalıyor. Onlar yok adeta. Ve mesela işte operasyonlar oluyor Türkiye'de işte ya bu sadece Kürt meselesinin aslında boyutları. işte şeyler insanlar ölüyor hala bir takım yerler geçici güvenlik bölgesi ilan ediliyor. Geçen hafta konuştuğumuz gibi. Evet. Ve biz bunların hiç aslında ayırdığında bile olmadan yaşıyoruz sürekli o işte krizle yatıp krizle kalkıyoruz falan gibi ve e, de, o parti merkezlerinden bahsetti işte MHP'ninkine de gittik ve MHP'den randevu alınamamıştı bir baskın yapıldı. Baskın düzenlendi <gülüyor> MHP'ye. MHP'nin çok gerçekten enteresan, en enteresan herhalde genel merkez onlarınki. MHP'ye baskın mı? Ağzından çıkanı evet. kulağın işitiyor musun? Hani? <gülüyor> Yaptık bir son derece şeyle, kapılar açık karşılandı. Hiç bir saniye bekletilmeden jet hızıyla hemen genel sekreterle görüştürdük. Parti genel sekreteriyle. E, İsmail Büyük Atamanla ve e, son derece e, ilgili bir tavırla karşılaştık. Hatta da ki e, aramızdaki diğer bakımdan gelen Kürt lider temsilcisi Türkçe konuştu kendisiyle, bilinmeyen dilde konuştu ve e, empati beklediklerini söyledik Kürtler olarak e, milliyetçi tabandan ve e, dükkan sizin gibi bir tavırla karşılaştı. <gülüyor> İnginçmiş gerçekten. İlginçmiş evet. ya. Hakikaten sürreal e, gibi bir, bir durum aslında. O MHP'nin de hak eden şey bir e, kocaman şey dev binaya bir adeta UFO yaklaşmış da yapışmış gibi bir enteresan uzay çağı tasarımı var. Bir yandan ama aşağıda da kül <gülüyor> Ve orada. Ve sayıda ortaya karışık bir Orta Asya durumu var binanın de içinde de belli bir modernite ve geleneksellik arasında iki arada bir derede bir kararsızlık hali çok hakim tabi MHP'nin kendisine olduğu gibi belki birazcık buna bir sentez ee, diyemeyiz yani evet, e, sentez, sentez değil ikisi iki karışmadan böyle bir duruyor böyle bir beton şeklinde ayrı <gülüyor> blok şeklinde ve yani ne yapacağını da belli değil yani o bilinemiyor bir türlü belli ki ee, birçok peskuit vardı ortada ama biz yemedik <gülüyor> evet. MHP genel merkezinde ee, AK Parti ama başka bir olay AKP'ye hakikaten e, belki aslında en görülmesi gereken genel merkez AKP'nin için çünkü e, ya oradaki o bir yandan çok işlek bir havası var diğer para, genel merkezler diğer parti binalarında daha bir sakin hava bir, herhangi bir iş yeri falan gibi olabilecekken e, halleri e, şey, bir şey AKP farklı bir yer çünkü e, değişik bir çekim alanı mesela oraya işte e, hediyeler geliyor şeyler geliyor insanlar geliyor oturuyorlar falan filan ayrı bir bekleme alanı var diğer partilerden e, birazcık daha o anlamda farklı bir zaten hazırlığı var buna ilişkinin ee, ciddi bir örgütlülüğü var yani gelenlere yönelik fakat e, kapı duvar bekliyorsunuz mesela AKP'den de çok e, çaba gösterilmesine rağmen hiçbir şekilde randevu alınamadı ondan sonra da gittiğimizde de e, hani Mehve'de mesela hemen kapılar açılırken orada e, değil hemen kapıların açılması engelli insanların da arasında bulunduğu bu bir grubun bir saati aşkın süre Hiçbir şey söylenmeden ...bekletilmesi... Bekletilmesi. Evet. Çok. evet. Bu, ee, yani bizim çeşitli açılardan eleştiriye uğramakla beraber en beklenmedik eleştiri de bu olsa gerek adat ve kalkınma Partisi'nde... çünkü etkin ve ne efikas dedikleri türden yani etkili olduğu imajı var özellikle büyük belediye evet. çalışmalarından finan gelen bir tecrübeyle ...onun için bu. ...en azından beni sübjektif olarak şaşırttı diyebilirim yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Eminim teşkilatlar farklıdır. Her partide zaten teşkilat ve merkez farkı olabiliyor. Biz de mesela tersine CHP teşkilatlarına gidiyor olsaydık... ...belki orada AKP'de gördüğünüz tavrı görecektik. Ama genel merkezde durum farklıydı. İnsanlara göre fark edebiliyor olay... ...yani kime sizi yönlendirdiklerini... ...hatta bir sekreter bile fark edebilir... Ee, yani o illa dediğim gibi yani bazen önceden hani alınmış bir tutum gibi değil ama Akp'de tabii şey çok artık bariz bir şey bir uzak tutma bir set çekme hali vardı çünkü defalarca farklı insanlardan farklı kişilerden bir e, ilgisiz kapı duvar haliyle karşılaştık e, yani bizim çalışmamızla ilgilenmeyebilirler beğenmeyebilirler ama koskoca bir iktidar partisinin elbette bir görüşecek o insan olur ki cumhurbaşkanlığından tutun bütün diğer partileri bir şekilde insanlar vakitlerini ayırdıysa ve ayırmaya niyetlendiyse veya e, demek ki bir şey görmüşlerdir <gülüyor> bir yandan evet. onlar herkes akılsız da bir tek AKP mi akıllı oluyor burada bilemeyeceğim Neyse işte dediğim gibi en azından engelliler vesaire öyle bir grup geldiğinde daha hüsnü kabul görmeleri, ee, bir doğru düzgün şekilde bekletilmeleri söz konusu olabilir. Ki e, hiçbir şey söylemeden, orada Salih Kapusuz vardı ki Salih Kapusuz geçmişinde sivil toplumla çok ilgilin bir insan, üstelik çok ironik bir şekilde, e, onun özel, kaleminin, özel kalemine ancak ulaşılabilmesi ve o, onun dahi konuyla, ...hiç ilgilenmeden... ...konuyu iletmeden... ...belki de anlaşıldığı kadarıyla... ...diğer işte diyelim ki... ...diğer özel kalemlere... <gülüyor> evet. ...böyle bir... E, ...süpürülme hali... ...söz konusu idareten ...Galip Ensarioğlu gerçekten... ...ilgi gösterdi gerçi... ...o hakikaten ilgilendi ama dediğim gibi... ...o da mesela e, grupta olan... ...Yarbakırlı Mazlumder... E, ...üyesinin... ...aramasıyla... Çabasıyla oldu. Yani e, tabii ki böyle olmamalı bunlar. Türkiye'de işler böyle ol, gitmemeli. Üstelik de e, ya, sivil toplumun aslında çok e, etkin olması gereken bir süreçteyiz. Belki bugünkü krizin çözülmesinden tutun, işte yeni anayasaydı, kötü sorunuydu bu gibi şeylerin çözümleri e, konuşuluyor olacak sonbaharda. Evet. Kriz bu, o zamana kadar herhalde evet, başta anayasa oluyor. olmak üzere. Evet. Peki evet. E, yavaş, yavaş yavaş sona gelirken şeyi evet. sormak istiyorum. Buradan bu izlenimlerden oldukça da şizofrenik bir yarılma da var tabi bir yandan da işte senin de bugünkü yazında belirttiğin gibi o parti merkezlerin içindeki gelen ekranlara yansıyan haberlerde birbirinden. ...vahim birçok şeyi de... ...gösteriyor işte... ...şiddet dolu ya da absürt... Böyle ...yasaklamaları filan da içeren... ...buradan e, sivil toplum adına... ...nasıl bir... E, ...gelecek, yakın gelecek... ...tablosu çıkıyor... ...çok zor bir soru ama... ...yani nasıl bir şey söylenebilir... ...yakın geleceğe ilişkin ...başlı başına tabi sivil toplumun kendisini... ...Türkiye'deki halini yani benim mesela... ...gözlemlerimin üzerinden... Konuşmak elbette güzel olur ama şimdi bu bu başlı başına çok büyük bir geniş engin konu Fakat bu açıdan ne olabilir, ne ne yapılabilir? Elbette ki sivil toplumun işte farklılıklarını vesaire bırak bir, bir şekilde bir başını kaldırıyor olması lazım ki sesini dinletsin. Hı hı. E, çünkü gerçekten e, mesela işte bizim çalışmasını gerçekleştirdiğiniz e, hikaye son derece aslında. E, bir anlamda belki siyasa buna hem dokunan hem dokunmayan Türkiye'nin çok temel bir meselesine siyasetin e, yasama sürecinde sivil toplumu dikkate almasına yönelik bir şeyler yapan bir çalışmaydı. Fakat ne kadar steril bir çalışma hiç bunda bir terslik görüyor musunuz herhangi bir e, sorun ama mesela bununla ilgili bir yürüyüş düzenlendiğinde pazar günü Ankara'da e, hemen polis yolunu kesti mesela o yürüyenlerin. Ee, ve işte bir, meclise bir sivil anayasa e, şey, prototipi böyle bir maketi bırakılmak istendi. E, boş işte bir kocaman kutu düşünün. Ondan sonra onun içinde de sözde işte şeyler var böyle e, kağıtlar gibi. Hadi yeni anayasa boş işte beraber yapalım gibi bir şey. Ki önceden izni alınmış vesaire bir güvenlik sorunu da yok. Buna rağmen bir yürüyüş olunca andım daire etme şey var, hevesi adeta e, güvenlik güçlerinde. E, böyle bir durum yani hani bir şey yapmanız zaten zor, çerçevelenmiş durumdasınız ama öte yandan e, sivil toplumda kendi arasında bir toplaşması, bir araya gelmesi zor. Mesela bir panel düzenlendi gene pazar günü bu Sivil Sesler Festivali çerçevesinde. Bu anayasa konusunda çalışan bütün sivil e, toplum e, platformlarını bir araya getirer. Yeni Ana platformundan Mehmet Uçum vardı. İşte kadının hareketine te, ne yönelik a, konuları anlatmak üzere amargi ve kaderden ilimutlaklar vardı. E, polis Akademilerinden olan ve stratejik düşünce enstitüsünden olan Yusuf Tekin vardı. Başkent Kadın platformundan e, Berin Sönmez vardı. Ee, yeni demokratik anayasa girişimi var mesela Orada Ali Ersingür oradan Onlar da işte bugünlerde imza topluyorlar bu konuyla ilgili ee, Ekolojik anayasadan ee, İmi Çahin vardı Böyle bir ekip bir araya geldi Ve ilk defa bir araya geldiler Mesela bunun aslında çok sık oluyor olması lazım zaten Yeni anayasa ile ilgili bir baskı grubu oluşturulması isteniyorsa gerçekten, bu değişik değişik hareketlerin zaten periyodik olarak bir araya gelmesi lazım. Ee, onun için, işte gene mesela TESV'den Cengiz Güleç vardı, bu TESV'in anayasa Komisyonundan. Ee, bu hareketlerin sadece çalışmalarını yapıp orada bırakmaması gerekiyor. Bir, dediğim gibi, bir araya gelerek, bir yatay cizlemde ortaklaşarak seslerini duymaları lazım. Çünkü o sesini duyurması gerçekten çok zor. <gülüyor> ya dinleniyor ve tamamen göz ardı ediliyor zaten Ve hatta dinlenmiyor bile. Artık öyle bir özgüven var ki e, iktidarda da dinlemeye bile gerek yok. Hani diğerleri yerde hiç dinleyip unutuyorlar. <gülüyor> Yok dinlemek zorunda bırakmak tabii ki sivil yani taban hareketlerinin, kitle hareketlerinin görevi ve sorumluluğunda yani o zaman mutlaka dinlen, dinlenmesini, sözünün dinlenmesini sağlayacak yöntemler bulunur mutlaka. Eğer azim, yani biraz önce senin de sözünü ettiğin tarzda bir araya gelmelerini daha sık ve yoğun yapabilirlerse bütün... Tarihten çıkan de aşağı yukarı böyle bir şey zaten. Evet. Yani devlet dünyanın hiçbir yerinde hilali ahmer değil. Evet. Hiç ee, kendi e, inisiyatifiyle bir baskı altında bırakılmadan gelin insan haklarına saygılı olalım, onu yapalım, bunu yapalım, çevreye saygılı olalım diyecek bir yapı dünyanın aslında hiçbir yerinde yok. yok asla yok. Yani. <gülüyor> Ama e, o, o yapıya karşılık da işte biraz dişini geçirmek, biraz sözünü dinletmek, dişini geçirmek belki bir negatif oluyor ama belki biraz onu yapmak lazım bilemiyorum ee, hakikaten başka türlü şu an Türkiye'nin içinde yuvarlanmakta olduğu siyasi kültürü tam dibine yani zaten öyleydi de daha da giderek içinde e, saplandığı siyasi kültürü artık e, sadece güç hükmetme ve e, bir uzlaşmazlık hali vesaire bunlar bunlardan kurtulmanın işte tek yolu belki bu olabilir gibi geliyor bana evet Aynen böyle. Çok iyi bir, yani bayağı renkli bir tablo çizdin Ankara'dan. Evet, Ankara'da bile renkli tablo mümkün oluyormuş. Mümkün yani. oluyormuş. Çok <gülüyor> teşekkür ederim Evet, ederiz. ya. Öyle demeyelim. <gülüyor> Peki. İlgilenenler için bu arada Sivil Sesler Festivali'nin hala sitesine bakabilirler. Sivil Sesler.org'den. Evet, evet, Sivil Sesler Festivali'nden ilginç sesler yükseliyor. Teşekkür evet. çok teşekkürler. Oldu. İyi dinle. İyi dinle. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar